Derslerimize yine devam ettiğimiz konu La ilahe illallahı bozan unsurlar. Yani kişi Müslüman olduktan sonra bazı fiiller vardır ki ümmetin arasında icmayla bunu yapan insan La ilahe illallah'tan çıkar ve nürtet olur demiştik. Ve bazı örnekler vermiştik tabi hakimiyet meselesini anlatmıştık, dostluk düşmanlık meselesini anlatmıştık. En son dersimizde ise Allah subhanehu teala'dan başkasına dua etme meselesini anlatmıştık öyle değil mi? İnşallah bugün yine ümmetin arasında ittifakla küfür olan Allah'a ve Resulüne sövme meselesini anlatacağız ve sahabeye sövme meselesini anlatmaya çalışacağız tabi Allah'a ve Resulüne sövme olayını anlatırken değinmek istediğimiz konu ilk başta şu Allah'a ve Resulüne seven bir insan, ümmetin arasında ittifakla kafir olduğundan dolayı sadece çok kısa bazı alimlerden nakiller yapacağız. Çünkü bu mesele zaten belli bir mesele. Bir de anlaşılmayan bir iki noktayı anlatacağız. İnşallah sahabe noktasını biraz uzatacağız. Çünkü bu mesele biraz son zamanlarda üzerinde konuşulan meselelerden olması hasebiyle. Başlangıç olarak arkadaşlar, La ilahe illallah dersinde ve Muhammedun Resulullah dersinde anlattığımız gibi Allah'a ve Resulüne imanın manası onları sevmek, Allah ve Resulüne sevmek, Allah ve Resulüne itaat etmek, onların sevgisini başkalarının sevgisinin önüne geçirmek ve onları tazim etmek, onları yüceltmek, onlara ihtiram etmek olduğunu Allah ve Resulüne anlatmıştık. Tabi böyle olunca Allah'a ve Resulüne seven bir insan ister istemez ne oluyor arkadaşlar? Kendi imanının gereğini yerine getirmemiş oluyor. Yani sevgi yerine, tazim yerine Allah'a ve Resulüne hakaret ediyor. Veyahut da ilk başta tabii sövmenin ne olduğunu anlamamız lazım ki neyi bilelim arkadaşlar? Sövmenin ne olduğunu anlarsak Allah'a ve Resulüne sövmek ne demektir? Onu anlamış oluruz. Allah'a sövme kelimesi ilk başta Hafız-ı zül Hazer sövmeyi sert dediği kelimeyi tanımlarken nakıslık belirten söz demektir diyor. Yani birini birinden bahsederken ona yakışmayan bir şekilde onun hakkında konuşmaktır. Veya <gülüyor> Allah'ın dışındakilere dua edenlere sövmeyiniz ayetinde sövme kelimesinin ne manaya geldiğini anlatırken diyor ki Allah'ın kendini tenzih ettiği şeyleri Allah'a zikretmek veya Allah'a yakışmayan bir meseleyi Allah subhanahu ve Taala'ya söylemektir. O zaman biri bize sorduğu zaman, sövmeden neyi kastediyorsun? Allah'a ve Resulüne sövmek küfürdür dediğin zaman. Diyoruz ki Allah'a ve Resulüne yakışmayan herhangi bir sözü söyleyen veya Allah'a ve Resulünün kendini tenzih ettiği bir şeyi Allah'a ve Resulüne nispet eden bir insan veya isyan mahiyetinde Allah'a yakışmayacak şekilde soru soran bir insan ne yapmıştır? Allah subhanahu ve teala'ya sövmüştür diyoruz. Tabi bundan sonra arkadaşlar konunun başına dediğimiz gibi zaten La İlahe İllallah'tan Muhammedun Resulullah derslerimizde anlatmış olduğumuz imanın gerekleri hepimizin yanında anlaşıldı. İman etmek ne demektir? İman etmenin tazim olduğunu, sevgi olduğunu, kabul olduğunu, boyun eğmek olduğunu, itaat etmek olduğunu ne yaptık anladık. Tabi İslam alimlerinin yanında neredeyse arkadaşlar icma ile, icma ile yani icma etmişlerdir bu konuda ittifak etmişlerdir. Allah'a ve Resulüne söven bir insan nedir? Allah'a ve Resulüne seven bir insan kafirdir. Mesela bunların başında İshak ibn Rahavehi ümmet icma et ediyor. Ümmet icma et ediyor. Bu icmayı biz hüküm dersinde de zikretmiştik. Ümmet icma etti ki kim Allah'a ve Resulüne severse veyahut da diyor bir peygamberi öldürürse veyahut da Allah'ın indirdiklerinden birini def ederse kabul etmezse Velev ki Allah'ın bütün indirdiklerini de ikrar etmiş olsun. Bu adam nedir? Ümmetin icmasıyla kafirdir diye İthak i̇bn bize Allah ve Resulüne sövenin hükmünü anlatıyordu. Aynı şekilde Kadı İbni Ayyad arkadaşlar Malikilerden şifa kitabında Allah'a ve Resulüne sövenin veyahut da ifade edenin kesinlikle hiçbir şekilde şüphe olmadan kafir olacağını bize ne yapıyor? Kafir olacağını bize aktarıyor. Allah'a ve Resulüne sövenin ...veya nakıslık ifade eden... ...yani öyle bir sıfat diyor ki Allah'a ve Resulüne... ...ne olmuş oluyor... ...bu onların derecesini düşürüyor mesela... ...bu nedir arkadaşlar... ...kade-i adın ümmetin yanında icmayla... ...bu kafirdir... ...ve diyor bunda kesinlikle de ümmetin arasında ne yoktur... ...ümmetin arasında hilaf yoktur... ...yine aynı şekilde arkadaşlar... ...Allah'a sövme noktasında... İbn Hazm bize... ...zahirilerden diyor ki... ...bu konuda Allah'a sövme konusunda yeryüzünde Müslümanlık iddiasında bulunan hiç kimse ihtilaf etmez ki Allah'a seven insan nedir? Kafirdir. Aynı şekilde arkadaşlar Hanbelilerden İbn-i Kuddame şakayla veya ciddiyle ciddiyetle Allah subhanehu ve teala'ya seven bir insanın kafir olacağını bize Mughni'de anlatıyor. Yine arkadaşlar aynı şekilde Mullah Ali'l-Kari Hanefilerden bize Allah'a yakışmayan bir vasıfla yani Allah'a söylemeyi bir kenara bırakın Allah'ı yakışmayan bir vasıfla eden insanın icmayla kafir olacağını bize ne yapıyor? Kafir olacağını bize söylüyor. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam noktasında arkadaşlar biliyoruz. Şeyhülislam Hulusi An-ı Miteymiye'nin kitabı nedir? Şeyh Hulusi An-ı Miteymiye'nin sarim kitabı vardır. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselama küfreden bir insanın kafir olacağına dair oturup ne yapmıştır? Oturup bir kitap yazmıştır. Aynı şekil. Hanefilerden İbni Abidin, İbn Teymiye Hanberlerden, Hanefilerden İbni Abidin, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Sövenin Küfrünün Açıklığı diye ne yapmıştır? Bir özel risale, bir kitap yazmıştır. Aynı zamanda İmam Sübki Şafiilerden bu konuda ne yapmıştır arkadaşlar? Bu konuda bir kitap yazmıştır. Hatta arkadaşlar yine Maliki ulemalarından Muhammed İbni Sehnun, bırakın diyor Peygambere Sövenin kafir olması... Bunun küfründe ve azabında şüphe eden dahi kafirdir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a seven bir insanın küfründe ve azabında şüphe eden dahi nedir? Şüphe eden dahi kafirdir diyor. Aynı şekilde yine sübki fetvasında fetvalarında bize ne diyor arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevenin icmayla küfür olacağını bize söylüyor. Yine şafilerden Hafız İbni Hacer yine şafi olan bir alimden. Ebu Bekir el-Farisi'den bize icmayla bunun kafir olacağını söylüyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar İbni Abid'in yine hem fıkıh kitabında hem de yeten özel olarak yazmış olduğu risalede bize icma naklediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a söven bir insanın kafir olacağını. Hatta arkadaşlar şafirlerin en muhakkik alimlerinden İmam Nevevi Ravda kitabında bize neyi anlatıyor? Bize diyor ki bırakın sövmeyi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir azasını dahi vücudundan bir organı dahi küçük görecek şekilde zikrederse diyor bunun küfründe ne vardır? Bunun küfünde icma vardır diyor. Peki o zaman arkadaşlar şimdi bu meselede de hiçbir şekilde zaten hilaf yok. Yani ümmetin muteber olan alimlerin arasında bu meselede kesinlikle hilaf yok. Allah'a ve Resulüne söven bir insan imanın gereklerini yerine getirmemiştir ve ümmetin icmasıyla nedir? Ümmetin icmasıyla kafirdir. Yalnız bizim burada üzerinde durmak istediğimiz bir, iki nokta var. Birinci nokta arkadaşlar Son zamanda telefiye grubunun şeyhleri sayılan veyahut da en büyük alimleri sayılan insanlar bu konu etrafında bir şüphe getirmişlerdir. Hatta mesela en büyük alim diye ad biri diyor ki olabilir ki peygambere veya Allah'ı seven adam kötü bir çevrede yetiştiğinden dolayı hep böyle görmüştür. <gülüyor> i̇nsanlar mesela hakaret ediyorlardır peygamber aleyhissalatü vesselama. Bundan dolayı mazur olur diyor. Ve aynı şekilde buna hüccetin ikame edilmesi, bu olayın açıklanması lazımdır diyor. Tabii bu insanlar ehli sünnete baştan muhalif olduklarından dolayı, bunların yanında küfür satacak kalpte olduğundan dolayı, maalesef böyle ne yapmışlardır? Böyle bir hataya düşmüşlerdir ki, İbni Abidin zaten bu noktayı bize aktarırken diyor, bazılarının özellikle e, helal görürse peygambere küfür etmeyi, kafir olur sözünün çok büyük bir ayak kayması onu, ve diyorum muhteber olan hiçbir alimden böyle bir nakil kesinlikle ne yapılmamıştır kesinlikle böyle bir nakil yapılmamıştır ki dediğimiz gibi bu son dönemde özellikle piyasaya çıkan ehli sünnet adıyla ehli hadis adıyla piyasaya çıkıp da küfür sadece onların yanında kalpte olan bir eylem olan insanlar biliyorsunuz onların yanında hiçbir şekilde yeryüzünde neredeyse ne yoktur neredeyse yeryüzünde kesinlikle onların yanında kafir yoktur hatta bir alimin çok güzel bir sözü var Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam sayh bir hadiste deccal geleceği zaman diyor alnında yazacaktır, kafir yazacaktır alnında. Peki ne olsun arkadaşlar? Mü'min olan insanlar bunun kafir olduğunu bilsinler. Orada şeyhin biri diyor ki Allahu alem hikmetlerinden bir tanesi de kıyametten önce açığa çıkacak olan irca ve cehem taifesi ehl sünnet adıyla ortaya çıkacak olanlar ki burada ne yapamasından Müslümanları şüpheye düşüremesinler. Yok ya biz deccara kafir diyemeyiz çünkü deccal bunu helal görmüyor veya da deccal bunu inkar etmiyor demesinler diye Allahu alem Tabi Sadece bir hikmeti Allahu alem vazıyla bize açıklıyor Allah Subhanahu ve Teala onun anlamına kafir yazacaktır. Ta ki Müslümanlar bunun kafir olduğunu ne yapsınlar bilsinler. <gülüyor> İkinci nokta arkadaşlar, tabi yine burada eee Ebu Ehlisine de nispet eden kendini ve aynı zamanda e, özellikle İbn Teymiyye'ye kendini nispet eden adamların İbn Teymiyye'den bir haber insanlardırlar. İbn-i Teymiye Sarimül Mesul kitabında özellikle bu konuya değinmiş. Yani Allah'a veya Resulüne seven bir insanın helal görsün veya görmesin. Hiç böyle bir şey yoktur bu insanın kafir olacağını. Ve aynı şekilde buradan küfrü anlatırken i̇bn Teymiye küfürde e, şeylerde ve helal ve haramlar dışında cuhud ve ittihlal şartının koşulmayacağını Sarimül Mesul kitabında bize geniş bir şekilde ne yapıyor Şeyhul İslam bize anlatıyor. Yalnız burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken yine bir nokta. Dedik ki biz sövmenin ne manaya geldiğini bilmemiz lazım ki öyle değil mi? Tati e, sövme kelimesinden neyi kastettiğimizi anlayalım. Sövme, Allah subhanehu ve teala'ya nakıtlık ifade etme veya peygamber aleyhissalatu vesselam'a nakıtlık ifade etme Hafız Hacer'in tanımıyla. Ragıp ve Esfahane'nin tanımıyla da arkadaşlar onlara yakışmayan bir şey söyleme. Veyahut da onların münezzeh olduğu bir noktayı Allah'a ve Resulüne isnat etmedir dedik. Şimdi burada arkadaşlar atıyor olan bir mesele maalesef bugün birçok şarkıda Müslümanım diye geçinen insanların oturup dinlediği şarkılarda bize sorulan sorular arasında mesela adam diyor Müslüman olduğunu iddia ediyor ve dinlediği şarkının lafızı aynen şu şekil diye kardeşim biri soruyor. Ben insan değil miyim beni neden yarattın? Ben insan değil miyim beni neden yarattın? Şimdi bunu dinleyen bir insan, bunu dinleyen bir insan buna rıza göstermiş demektir. Eğer bunu dinliyorsa ve ağzıyla tekrarlıyorsa bu, bu insanın kalbinde imanın kalmadığını gösterir. Bu Allah subhanehu ve teala'ya yapılmış olan en büyük hakarettir. Allah Subhanahu ve teala'ya yapılmış olan en büyük sövme çeşidi Allah'a söylenilen şu söze bakın. Adam Müslümanım diyen bir insan hatta İslami hareketin gençlerinden olduğunu iddia eden insanlar, neyi dinliyorlarmış arkadaşlar? Ben insan değil miyim? Beni neden yarattın? Veyahut da işte ben bu dünyaya niye geldim? Veyahut da aynı şekilde arkadaşlar benim ne suçum var da benim başıma bu geldi gibi Allah Subhanahu ve Taala'nın kaderini sorgulayan insanlar, Allah Subhanahu ve Taala'nın yarattığında Allah'tan nakıtlık gören insanlar, özellikle aşk veya meş şarkıları içerisinde bize sorulan sorular arasında en çok ilgimizi çeken ve hala bu insanlara insanların Müslüman muamelesi yapması. Bunlar özellikle nakletmiş olduğumuz alimlerden icma ile arkadaşlar bu insanlar kafirdirler. Hatta bazı alimler bırakın bunların küfüründe şüphe, kafirliğini konuşan, bunların azabında şüphe eden, bunların küfüründe şüphe edenin kafir olacağını bize aktarmışlardır. Neden? Çünkü bu eski alimlerimiz arasında kesinlikle üzerinde ihtilaf olmayan bir meseleydi. Ve bizim bugün içerisinde en çok düştüğümüz hatalardan biri, Sövmenin ne manaya geldiğini bilmiyoruz biz. Sövmenin ne manaya geldiğini bilmiyoruz biz. Sövme demek ne demektir? Veya Allah'a ve Resulüne seven bir insanın sövmeden kastınız illa ki bugün toplumda bilinen küfür etme midir? Yoksa sövmenin başka manası da mı vardır? Sövme kelimesi alimlerin kullanmış oldukları sebbeyesi bu Arapçada. Sövme kelimesi arkadaşlar naklettiğimiz gibi iki alimden bunun manası napıslık ifade etme Onlara hakaret etme veya onların münezzeh olduğu bir şeyi Allah'a ve Resulüne ne yapmadır? Nispet etmedir. Bu konuya da ne yapmak lazım arkadaşlar? Bu konuya da özellikle dikkat etmemiz lazım. Özellikle son zamanlarda var olan gazetelerdeki karikatürler işte Peygamber aleyhissalatu vesselam hakkında hatta biliyorsunuz Kahire gazetesi bir zaman yani bırakın artık Danimarka'da olanı biz ee, İslam ülkesi diye geçinen küfür ülkelerinden bahsedelim. insanların Müslüman diye gördüğü ülkelerden. Adam peygamber aleyhissalatü vesselam'ı haşa ve kella horoz şeklinde çizmiş. Ve etrafına dokuz tane de tavuk şeklinde böyle kadın şeklini verdiği hayvanlar çizmiş. Ve bununla da bize peygamber aleyhissalatü vesselam'ın evliliklerini, evliliğini küçük görüyor. Ve tabi burada da bazılarının kalkıp işte bu adamlar olabilir ki bunu bilmiyorlar veyahut da olabilir ki bunu helal görmemişlerdir veya olabilir ki kasıtları bunun dışındadır diye e, sözler getirip Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bu insanların kafir olmadığını bize ne yapmaya çalışıyorlar? Bu insanların kafir olmadığını bize anlatmaya çalışıyorlar. Bu noktaları da ne yapmak lazım? Özellikle gazetelerde bazı romanlarda özellikle hatta Arap dünyasından Nobel ödülü alanlardan biri mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir şekilde zikrediyor ki ve Müslümanlar da bu adamların kitaplarını ne yapıyorlar? Bu adamların kitaplarını alimler beyan ettikleri halde hala Müslüman diye geçinen insanlar bu adamların kitaplarını okuyor. Veya Allah'ı küçültseyen Allah, Allah Subhaneh Teala'nın nakıslık ifade eden şarkıları ben Müslümanım diyen insan. Belki hemen şarkı bittikten sonra düğmeye basıp namaz kılıyor bu insan. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Günde bin defada bu adam La ilahe illallah dese alnını seyreden de kaldırmasa, bütün ümmetin icmasıyla zikmiş olduğumuz alimlerden bu adam kafirdir. Ve bu ne kadar Müslüman olduğunu iddia ederseniz, Allah bundan imanı, Allah ve Rasulü bundan ne yapmıştır? Nefi etmiştir. Özellikle deliller kısmına neden girmedik? Tekrarlayalım. Çünkü bu olay alimler arasında kesinlikle üzerinde hilaf olmayan bir mesele, ihtilaf olmayan bir mesele olduğundan dolayı fazla uzatmayalım dedik. Ve fıtratı sağlam kalmış, İslam milleti, olan, İslam milleti üzerine olan bir insanın bu meselede ihtilaf edeceği de kesinlikle ne değildir? Kesinlikle böyle bir şey düşünülemez arkadaşlar. Üçüncü noktamız arkadaşlar konumuzun içinde beyan etmek istediğimiz nokta sahabe hakkındaki meseledir. Neden sahabeye sövme olayını özellikle dile getirmek istedik? Çünkü arkadaşlar bu son zamanlarda özellikle Şii taifelerin Hz. Ebubekir ve Ömer ve diğer sahabeler hakkında takındıkları tavır veyahut da Hz. Ayşe hakkında kullanmış oldukları sözler veya Abu Hureyre hakkında Allah hepsinden razı olsun kullanmış oldukları sözler onu zındıklıkla itham edenlerin özellikle ne yapmak için arkadaşlar Müslümanları bu konuda aydınlatma ve kendi de aynı zamanda aydınlanma noktasında bu konuya da değinmek istedik. Birinci nokta olarak arkadaşlar daha önceki derslerimizde anlattığımızdan dolayı fazla uzatmak istemiyorum. Sadece alimlerin nakillerini yapmak istiyorum ben yine. Biliyorsunuz biz Saifet-ül derslerinde Sahabaya, bu taifenin sahaben anlayışı üzerine dini anladığını anlattıktan sonra ve alimlerin sahabaya ne kadar önem verdiğini bahsederken bazı ayetlerin de var olduğunu, Allah subhanahu ve ta'lam özellikle sahabeyi bize karşı övdüğünü ve aynı şekilde Resulullah'ın bize sahabe hakkında tavsiyelerde bulunduğunu ne yapmıştık zikretmiştik. Mesela bunların başında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize sahabeyi anlatırken وَالْسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ بِإِحْسَان ve o ilk olan ve önde gelen muhacirler ve ensarlar ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olan o insanlardan Allah subhanahu ve Teala razı olduğunu ve onların da Allah'tan razı olduğunu bize zikrediyordu. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapıyordu? Allah bize sahabeden bu şekilde bahsediyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar Allah peygambere biat eden rıdvat ağacının altında insanlardan Allah'ın razı olduğunu ve Allah'ın onlarla beraber olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bize zikrediyordu. Ve Aynı şekilde arkadaşlar Allah Muhammed Suresi'nde Allah Azze ve Celle bize sahabeyi anlatırken Muhammedun Resulullah ve الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. Terahum ruk'an diye devam eden ayette Allah Subhanahu ve Teala peygamber alekselatuvel selamın resulüünden ve onunla beraber olan insanları nasıl zikrediyor Allah? kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametli yüzlerinde alınlarında secde eseri olan ve Tevrat'ta ve İncil'de onların örneğini verdikten sonra Allah liyagîzadihimul kuffar diyor ta ki kafirler onlardan ne yapsın kafirler onlardan nefret etsin Allah onların özelliklerini zikrettikten sonra kafirlerin onlardan nefret edeceğini söylüyor Allah subhanahu ve teala ve Allah demiştik arkadaşlar sahabeyi bizim için dinde ölçü kılmıştır öyle değil mi? Allah ehl kitabın imanından bahsederken onların imanını şu şart dahilinde kabul ediyor. Diyor ki, فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا bihi, بِهِ سَقَدِهْتَذَوْ Eğer onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse hidayete ermişlerdir. Yani Allah bize imanda Rasulünü ve sahabeyi bize örnek gösteriyor. Onların iman ettiği gibi iman ederlerse insanlar ne yapmışlardır? Hidayete ermişlerdir diye bize söylüyor. Aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in dışında Allah subhanahu wa onlardan razı olduğunu onlara ırmaklar akan cennetler hazırladığını kafirlerin onlardan nefret ettiğini anlattıktan sonra onları imanda bizim için ölçü kıldıktan sonra Allah subhanahu ve ta'la Resulü de aynı şekilde konuştuğu vahiyden başka bir şey olmayan Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe hakkında bize ne yapmıştır? Bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Evvelen sahabeyi içinde yaşadıkları dönem, dönem itibariyle en faziletli insanlar olduğunu bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Öyle değil mi? Khairul Qurun-i Karni, Sımmalı Zinaylunahum, Sımmalı Zinaylunahum. En hayırlı zaman benim içerisinde bulunduğum, sonra onlardan bir sonraki zaman, sonra onlardan bir sonraki zaman demiştir Peygamber. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne diyordu arkadaşlar? La tesubu ashabi. Benim ashabıma söylemeyiniz. Benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sizden biri uhud daha, daha kadar altın infak etse. Onlardan birinin bir avucuna ne de bir avucunun yarısı kadarına ulaşamaz. Onların hayırdaki ne bir avucuna ne de bir avucunun yarısına kadar ulaşamaz. Velev Uhud daha kadar altın dahi infak etseciyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize sahabesi hakkında Allah Allahe fi ethabi. Aman aman benim ashabımda dikkat ediniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Benden sonra onlara hedef taklası edinmeyiniz diyor. Onları... Hedef tahtası la tattekedu ba'de Ben ne yapmayınız onları hedef tahtası edinmeyiniz diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. "Femen Peygamber Vesselam. Aman amanse dikkat edip onları hedef tahtası edinmeyiniz. Kim onları severse benim sevgimle onları sevmiş ''Kim de onlara buğz ederse, benim, ben, bana benim buğzum da onlara buğz etmiştir.'' Yani ''Bana buğz etmiş gibidir.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ''Kim bana buğz ederse, ne yapmış? Kim onlara buğz ederse, bana eziyet etmiştir.'' ''Kim de bana eziyet ederse, Allah Subhanahu ve Taala eziyet etmiştir.'' diye. Peygamber sahabenin konumunu ve sahabeye karşı tutunmamız gereken tavrı bize ne yapıyordu? Sahabeye karşı tutunmamız gereken tavrı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyordu. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamber Aleyhissalatu vesselam özel bazı sahabelerin hakkında da ne yapıyordu mesela bize bilgiler veriyordu. Mesela El Ebu Ebu Bekir fil cennet ve Umar fil cennet ve Osman fil cennet ve Ali fil cennet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Tirmizi ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste bize Peygamber sahabelerden 10 tanesini isimlendirerek bunların cennette olacağını bize söylüyordu, bize bildiriyordu. Aynı şekilde Hazreti Ayşe'ye için Peygamberimiz ne diyor arkadaşlar? Ayşe zevceti fil cennet. Ayşe cennette de benim neyimdir? Cennette de benim eşimdir diyor. Ensar hakkında Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyordu Buhari'de? Ayetul imanih hubbul ensar ve ayetun nifaqi bughdul ensar. İmanın alameti ensar'ın sevgisidir. Öyle değil mi? İmanın alameti, işareti ensar'ın sevgisi. Nifakın, münafıklığın alameti ise nedir diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ensara buğz etmektir diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde bu hadisi Hazreti Ali için de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu. La yuhibbuke illa müminun ve la yubğiduke illa munafiq. Müslüm'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu Hazreti Ali'ye? Seni ancak mümin sever sana ancak kim buğz sana kim besler, münafıklar sana kim besler. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar. Allah subhanahu wa ta'la ammeten sahabeyi bize övmüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam genel olarak ammeten sahabeyi bize övmüştür. Ve bunun yanında peygamber aleyhissalatü vesselam özel olarak bazı sahabelerin bize ne yapmıştır? Faziletinden bahsetmiştir. Ve yine ehl-i sünnetin kitaplarını açacak olursak arkadaşlar, göreceğiz ki ehl-i sünnet kitaplarında genelde sahabe noktasına değinirler. Sahabe noktasına değinirler. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü özellikle Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra ve Hazreti Ali'nin hilafetinde meydana gelen olaylarda ümmetin içerisinde bir grup ne yapmıştır? Hazreti Ali'yi dost tutup diğer sahabelere karşı kim beslemiştir? Bazıları daha aşırıya giderekten Hazreti Ali, Selman-ı Farisi, Ammar ve bazı özel sahabeler dışında, Ehli Beyt dışında, Ehli Beyt'ten de tabi bazılarını içinden çıkaranaktan tekfir etmişlerdir, kafir demişlerdir Hazreti Ali'ye karşı durmalarından dolayı ki Hazreti Muaviye ve ailesini zaten kesinlikle tekbir etmişlerdir. Hiçbir şekilde bunların faziletlerini, vahiy katibi olmasını Hazreti Muaviye'nin göz önünde bulundurmamışlardır. Buna binaen arkadaşlar ehl-i sünnet alimleri ta ki ehl-i sünnet diğer bidat fırkalarından ayrılsın diye, özellikle de şiadan ayrılsın diye neyi diyor arkadaşlar, bize neyi zikrediyorlar? Bize ehl-i sünnetin hakkındaki itikadını zikrediyorlar. Ve mesela en çok bizim elimizde bulunan, belki bir kitaplarında bulunan İmam Tahavülin akidesinden haneti olan İmam Tahavülinin akidesinde bize zikretmiş olduğu sahabenin hakkındaki bizim itikadımızı ne yapalım? İtikadımızı zikredelim. Diyor ki İmam Tahavü: "Ve nupibu ashab Rasulillah, biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın ashabını sever. Ve la nufridu fi hubi ahdin minhum, ve la tabrare min minhum." ne onların hiçbirinin sevgisinde aşırılık yaparız ne de hiçbir sahabeden beri olup uzaklaşırız. Yani ne bazılarının yaptığı gibi sahabede özellikle aşırıya gidip mesela Hz. Ali'nin sevgisinde çok çok aşırıya gidip ne böyle yaparız ne de yine aynı bazılarının yaptığı gibi diğer sahabeleri bir, tara bir tarafa atıp onlardan ne yapmayız? Uzaklaşmayız. وَلُبْغِدُوا مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْ... وَبِغَيْ... kim onlara buğz ederse biz ne yaparız biz de onlara buğz ederiz yani kim onlara kimlerse biz de onlara ne yaparız kim besleriz ve onları hayır dışında aynı zamanda zikredenleri ne yaparız onlara da buğz ederiz diyordu ve çok önemli bir noktayı da belirtiyor imam tahavü diyor ki sahabe sevgisi dindir İmandır ve ehrandandır. Cibril hadisindeki üç öğeyi bize açıklıyor. Neden dolayı çünkü Allah onları övmüştür. Peygamber onları övmüştür ve ehl-i sünnet onların faziletinde icma etmiştir. Bundan dolayı onların sevgisi dinlendir. Çünkü Allah bizi buna teşvik etmiştir. Resulü buna bizi buna teşvik etmiştir. Ve buğdülün küfrün ve nifakun ve Onlara kim beslemek ise nedir diyor arkadaşlar? Küfürdür, nifaktır ve tağutlaşmadır diyor. Tugyan'dır. Onlara kim beslemek Onlara bu beslemek nedir? Küfürdür, nifaktır, münafıklıktır ve aynı zamanda da tuğyandır. Böyle olunca arkadaşlar özellikle dedik İmam Tuhavide zikredelim birçoğumuzun elinde olan akide kitabından ve belki çok yaygın olan kitaplardan birinden akide noktasında zikrettik ta ki Ehl-i Sünnet'in sahabaya bakış açısı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle müşerref olmuş sahabeye bakış açısı anlaşılsın diye. Tabi burada arkadaşlar Sahabeden, sahabeye sövmeden bahsederken ne yapacağız? Özellikle asli bir meseleyle değinmiş olacağız. Ve sahabeye sövme arasında alimler de ihtilaf olduğunu zikredelim ilk başta. Alimlerin hepsi sahabeye her çeşit sövmenin küfür olduğunu kabul etmiyorlar. Alimlerin hepsi herhangi bir sahabeye mesela sövmenin küfür olduğunu kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü alimler diyorlar ki arkadaşlar bazı sahabe vardır ki naslar, hadisler telatür etmiştir onların faziletinde onların cennette olduğuna bazı sahabe böyle değildir diyorlar bazısı diyorlar sahabeye dilinden dolayı söver bazısı ise sahabeye normal dünyalık bir taraftan mesela der o cimriydi o işte cömert değildi veyahut da korkaktı gibi bu tür vakıflarla sahabeyi vası eder. bu ikisinin arasında fark var diyen sahabeler var o zaman sahabeye söyle olayını yani sahabeyi mesela bugün özellikle dediğimiz gibi bazı fırkaların sahabe hakkında çok çirkin konuşmaları sahabeyi yerden yere vurmaları sanki böyle normal, fasık bir adamdan konuşuyormuş gibi konuşmaları anlaşılsın diye veya hangi kısma giriyor diye sahabeye sövme konusunu ne yapacağız inşallah? Bölümlere ayıracağız. Sahabeye sövme konusunu bölümlere ayıracağız. Birincisi arkadaşlar bütün ümmetin icmasıyla küfür olan noktalara zikredelim. Eğer bir insan sahabeye sövmeyi helal görüyorsa, bu insan kafirdir. Bir insan sahabeye sövmeyi helal görüyorsa yani bu helaldir. Her isteyen sahabeyi sövebilir diyorsa bu nedir? Bu kafirdir. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü sahabenin adaletinde ümmet icma etmiştir. Allah onları övmüştür. Allah onları tezkiye etmiştir. Ve okuduğumuz ayetleri konunun başında hatırlayalım. Buradan da ne anladık arkadaşlar? Sahabenin adaletinde, din noktasında, Sahaben adil olduklarında ve din sahibi olduklarında ümmet icma etmiştir. Bunu helal gören bir insan bu icmaya muhalefet ediyor ve bu ayetleri ve hadisleri yararlanmış olacağından dolayı alimler bunda bunun caiz olacağını söylüyorlar. Sahaben icmasına, sahabenin adaletli olduğuna dair icma Ahmeden alimler, İmam Nevevi Sahih-i Müslim'in şerhinde, İbn Salah Mukaddimesinde, İbn Kesir Ba'it'ul hasiste, usul Hadis kitabında ehli sünnetin sahaben icma, e, adaletinde icma ettiklerini naklediyorlar. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü dediğimiz gibi bu nokta çok önemli. Konunun sonunda da gelecek bu bağlantı çünkü Allah onları övmüştür. Allah onların adaletli olduğunu, onlardan razı olduğunu, onlardan razı olduğunu bize belirtmiştir. Bu da onların dinde adil, adaletli olduklarını, adalet sahibi olduklarını bize ne yapıyor? Bize gösteriyor. İkinci nokta arkadaşlar, sahabenin tümünü tekfir edenler. Yani toptan sahabe kafir oldu peygamberden sonra diyenler Bunların da alimler neyinde? Alimler küfründe icman akla etmişlerdir. Ki bu biliyorsunuz özellikle imamiye şiaların içerisinde ve rafızlilerde arkadaşlar. Bu çok yaygın bir. Yani Hz. Ali dışında Hasan, Hüseyin, Fatıma dışında ve birkaç sahabe daha işte Selman, El-Farisi, Ammar dışında ve birkaç daha sahabeyi mihtat gibi Hz. Ali'nin yanında olan bunları ayırıp da bütün sahabenin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra kafir olduğunu söyleyen nedir? Kafir olduğunu söyleyen fırkalar vardır. Özellikle şiaların içerisinde. Bakın Kade Şifa kitabında arkadaşlar bize diyor ki, kesin olarak biz diyoruz ki bunları tekfir eden yani ümmetin hepsini tekfir eden veyahut da sahabenin toptan kafir olduğunu söyleyen bir insan rafizilerde olduğu gibi diyor şialardan bir fırka olan rafizilerde olduğu gibi ümmetin icmasıyla bunlar nedirler? Bunlar kafirdirler. Ümmetin icmasıyla bunlar kafirdirler. Yine aynı şekilde şafilerden. İmam Sübki fetvasında bize ne diyor? Hepsine birden söylen diyor mutlak olarak küfürdür. Yani hepsine birden söylen bir insan mutlak olarak nedir bu? Mutlak olarak bu fiil küfürdür diyor. Aynı şekilde iblikesiz Bidaya ve nihayede arkadaşlar tarih kitabında diyor ki kim sahabenin hepsinin birden Ali'nin hilafetini gizlediklerini söylerse bu diyor ümmetin icmasıyla nedir? ümmetin icmasıyla küfürdür. Neden? Çünkü bu bütün sahabenin facir olduğunu, fasık olduğunu söylemektir. Ki biliyorsunuz şiaların bazı gruplarının yanında Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin veri, yani kendinden sonra halife olacağını bildirmiştir. Ama sahabe bunu ne yapmıştır? Sahabe bunu gizlemiştir diye bir fikir. Maalesef bu insanların içerisinde var. İşte İbn-i Kesir, Eri Sünnet alimlerinden, Bidaye ve Nihayetinde bunu söyleyen insanın, sahabenin tümünün, Hz. Ali'nin hilafetini gizlediğini iddia ediyorsa bu insanın kafir olacağında şüphe olmadığını bize ne yapıyor? Bize söylüyor. Aynı şekilde arkadaşlar sahabiliklerinden dolayı biri onlara söverse yani peygambere olan yardımlarından peygamberle olan sohbetlerinden dolayı biri onları söylerse, bu insanlar nedir? Kafirdir. Bu da bundan nereden naklediyoruz? Bunu da İbni Hacer, Hafız İbni Hacer'in İmam Bukhari'nin sayhine yapmış olduğu şahsı Bari'de konunun başında zikretmiş olduğumuz imanın alameti ensarın sevgisidir. Nifakın alameti, münafıklığın alameti ise ensara buğzetmedir etmedir hadisinde. İşte kim diyor onlara, peygambere olan yardımlarından, sahabeliklerinden dolayı severse, bu hadiste nedir? Bu hadis yani bu münafıklık gerçek münafıklıktır. Bu hadis neye hamledilir? Bu hadis küfre hamledir. Yani tekrar söylüyoruz ki bu pek e, bilinen pek olmayan bir şey. Yani peygambere sahabelik yaptılar diye. Kimse onlara zaten pek tekfir ne yapmıyor? Tekfir etmiyor. İhtilaf edilen nokta arkadaşlar, özellikle nasların kendilerinde tevatür etmiş olduğu Hz. Ebubekir Bekir gibi Hz. Ömer gibi sahabelerin veya Hz. Ayşe gibi sahabenin ki Ayşe'nin durumunun annemizin çok farklı olduğunu zikredeceğiz inşallah. Bunlara seven bir insanın veya bunlara kafir diyen bir insanın şialarda olduğu gibi kâfir olup olmayacağı mıdır? Görüşüdür. Arkadaşlar Kadı Eyad Malik'ten Şifa kitabında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Muaviye özellikle bunlara söven insanın kâfir olacağını ve öldürüleceğini bize naklediyor. Aynı şekilde Halal sünnet kitabında İmam Ahmet'ten bize Ebubekir Bekir, Ömer ve Ayşe'ye söven insanın İslam üzere olmadığını bize söylüyor. Bunlar bu zikrettiklerimiz bu natların faziletlerinde tevatür etmiş olduğu insanlara, seven insanlardan bahsediyoruz. Aynı şekilde Feta ve Hindiye ve Bezaziyye'de Hanefilerin, bize Ebubekir Bekir ve Ömer'in hilafetini inkar eden, veyahut da rafizilerden şeyheyne seven, yani Ebubekir Bekir ve Ömer'e sevenin mutlak olarak kafir olduğunu bize ne yapıyorlar? Mutlak olarak kafir olduğunu bize nakil ediyorlar. Aynı şekilde İmam Sıfki arkadaşlar, Şafiilerden, Resulün cennettedir dediği bir insana bunlara söven bir sahabeyi tekfir eden insanın kafir olacağını bize ne yapıyorlar? Kafir olacağını bize aktarıyorlar. Bu olayın bu boyutu. Bunun yanında bazıları arkadaşlar sahabeye bu şekil seven insanların fasık olup kafir olmayacağını sadece bunların imma öldürüleceğini veyahut da bunların özellikle teedib edileceklerini yani edeplendirileceklerini söyleyen alimler de var. Mesela malikilerden Muhammed İbni Sahnun Yine aynı şekilde e, İmam Rameli Şafiilerden ve aynı şekilde Fethül Kadir'de bunların bağı gibi olduklarını yani bunların kafir olmayacağını bize söylüyorlar. Bunların delili de nedir arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir'e veya Ömer'e sövenler hakkında. Bunlar diyorlar ki çünkü diyorlar sahabenin içine bazı, bazısı bazısına sövmüştür ama Allah ve Resulü onları tekfir etmemiştir. Yani kavga etmişlerdir tartışmışlardır birbirlerini sövmüşlerdir ama Allah ve Resulü onları tekfir etmemiştir diyorlar. Peki biz bu iki görüşün arasını nasıl toplayacağız? Alimlerin arasında var olan, ya bu maruf bir ihtilaf, bunu nasıl toplayacağız? Öncelikle arkadaşlar bazı alimlerin nasıl topladıklarını getirelim. Ebu Yala İmam Ahmet'ten bu konuda gelen iki farklı rivayeti ne şekilde toplamıştır? Demiştir, eğer nasların et ettiği meselede onlara küfür diyorsa bu küfürdür. Yok eğer başka bir şekilde onlara sövüyorsa veya onlara hakaret ediyorsa yani nasların tevatür etmediği sahabelere sövüyorsa bu küfür değildir diye toplamıştır. Yani iki görüş gelmiş ya alimlerden. Şimdi Hazreti Ebubekir'e ve Ömer'e söven bir insan kafir midir, değil midir? Nasıl toplamıştır iki tane farklı gelen alimlerden rivayeti? Hanbelilerden Ebu Yala, eğer nasların tevatür ettiği noktada bir meselede onlara sövüyorsa, onlara hakaret ediyorsa bu küfürdür. Bunun dışında bir sahabeye veya dünyalık bir sebepten dolayı onlar hakkında konuşuyorsa işte alimlerin farklı dediği budur. Şafilerden İmam Sıfkî ise arkadaşlar görüşleri şu şekilde toplamıştır. Onlara kafir diyen insan kafir olur. Onlara hakaret eden insan kafir olmaz diye. Yani alimlerden gelen farklı iki rivayeti nasıl toplamıştır? Eğer onları tekfir ediyorsa kafir olur. Onlara söylüyorsa kafir olmaz. Fakat muhakkik alimlerin tercih ettiği gibi arkadaşlar Allahu alem. En delile yakın olan kişi, ve Kade-i Malik'ten Halal'ın İmam Ahmet'ten rivayet etmiş olduğu ve işte Feta ve Hindi ya da Hanefilerin e, belirtmiş olduğu görüşe göre eğer sövmüş olduğu adam sahabelerden hakaret ettiği adam veya sahabe nasların tevatır ettiği faziletinde sahabe ise Hazreti Ebubekir Bekir gibi Ömer gibi Osman gibi sahabelerdense bu adam kafir olur. Kesinlikle bu adam ne olur? Kafir olur. Çünkü bu Kur'an'ı yalanlamadı bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı nedir? Yalanlamadır. Bunun dışında bir sahabeye eğer hakaret ediyorsa ve bu dünyalık bir sebepten dolayıysa yani dininden dolayı değil de adaletlerinden dolayı değil de dünyalık mesela cimrilerdi, korkaklardı gibi diyorsa bu fasıktır. Bunun ne yapılması lazımdır? Bunun tedib edilmesi lazımdır. Tabi arkadaşlar burada sahabenin içerisinde özellikle yeri olan bir sahabeden bahsedelim. O da yani sahabiyeden bahsedelim. O da annemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Allah'ın Kur'an içerinde onu temize çıkarmış olduğu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada o gibi cennette de benim zevcemdir demiş olduğu Ayşe annemizdir. Arkadaşlar maalesef bugün bazı yerlerde özellikle Şia diye geçinen insanlar veya da olan insanlar veya Şialardan bazı gruplar özellikle kendi aralarında fukuş ameli yapan insanlara çok affedersiniz Ayşe ismini takıyorlar. Neden? Çünkü onlara göre Hazreti Ayşe ifk hadisesinde fuhuş işlemiştir Ve aynı zamanda Hazreti Ali'nin karşısında durduğu zaman Peygamber ona Ali halifedir demiş olmasına rağmen Hazreti Ali'ye karşına yapmıştır, ayaklanmıştır Diğer sahabelerde ihtilaf olsa dahi Hazreti Ayşe'de ulema arasında ihtilaf yoktur arkadaşlar Neden dolayı ulema arasında ihtilaf yoktur? Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Nur suresinde Açık bir şekilde Hazreti Aişe'yi temize çıkarmıştır İlk hadisesini biliyorsunuz. Hazreti Ayşe'ye iftira edilen hadise, zina zinayası denilen hadise ve Allah'ın işte onlar o söylenilen sözlerden beridirler deyip de Hazreti Ayşe'yi temize çıkardığını hepimiz ne yapıyoruz biliyoruz. Küçüğümüz birbirimiz hepimiz kısayı ne yapıyor biliyor ve Nur suresinde kısay Allah subhanahu ve bize uzun uzun anlatıyor ve Hazreti Ayşe'nin suçsuz olduğunu ve o onun hakkında konuşanların ise iftirada bulunduklarını Allah subhanahu ve bize söylüyor. İşte İbni Kesir arkadaşlar Nur suresinde diyor ki Allah'ın Azze Ayşe'yi temiz çıkardıktan sonra Kim diyor bundan sonra Ayşe'nin Annemizin Allah ondan razı olsun Bu ameli yaptığını söylerse icma ile kafir olur Çünkü bu Allah'ı yalanlamıştır diyor Bu Allah'ı yalanlamıştır diyor Aynı şekilde arkadaşlar İmam Sübki Fetvasında iki yönden Bu adamın kafir olacağını söylüyor Bir Açık Kur'an nasrını yalanlamıştır. Nur suresindeki ayetleri yalanlamıştır. Çünkü Allah Hazri Ayşe'yi temize çıkarıyor. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a haşa ve haşa deyyusluk iddiasında bulunmuştur. Çünkü Hazri Ayşe zina yapacak ve Peygamber hala onunla ne yapacak? evli kalacak. billah bu nedir arkadaşlar? Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nakıslık ifade etmedir. Dersin başında zikrettiğimiz gibi Peygamber'e nakıslık ifade eden insan da ümmetin icmasıyla nedir? ümmetin icmasıyla kafirdir. Hele özellikle bu nakıslık, bu nakıslık herkesin kötü gördüğü namus noktasındaysa artık varım bunu ne yapın siz düşünün. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bunu naklettikten sonra eski ehl-i sünnet bir noktaya çok güzel dikkat çekmişlerdir arkadaşlar. Neden sahabeye söyleme ümmetin arasında çıkmıştır veya ümmetten geçinen insanların arasında ve onların ümmetle uzaktan yakından bir alakası yok İslam ümmetiyle neden dolayı sahabeye sövme olayı çıkmıştır? Arkadaşlar bu Yahudilerin Müslümanların arasına sokmuş olduğu ve çok uzun dönemli düşünülen bir plandır bu. Çünkü sahabeye sövme ümmetin bazı taifeleri arasında tutarsa daha sonra Kur'an'ın tahrif olduğunu bunlar iddia edeceklerdir. Nasıl? Çünkü Kur'an'ı bize kim aktarmıştır arkadaşlar? Kur'an'ı Kerim'i bize aktaranlar kimlerdir? Kur'an'ı Kerim'i bize aktaranlar sahabelerdir. Öyle değil mi? Eğer bu sahabenin çoğu kafir idiyse... Kur'an-ı Kerim'i yazan insanlar... Kafir olan insanın adaleti yoktur. O zaman bunların Kur'an'ı tahrip etme imkanı çok büyüktür. Bunların Kur'an'ı tahrip etme ihtimali çok büyüktür. Ve bu şekilde Müslümanların akidesiyle ne yapacaklardır? Oynayacaklardır. İşte bundan dolayı... Biz bazen ne görüyoruz ehli i sünnet imamlarından? Birinin sahabe hakkında konuştuğunu duyarsanız eğer... İmam Bukhari'nin şeyhlerinden biri bunu bize söylüyor... Onun zındık olduğundan şüphe etme diyor. Onun dini ifsad etmek için dine giren ve Müslüman olmayan bir zındık olduğundan şüphe etme. Neden? Çünkü sahabeye seven bir insan ileride Kur'an-ı Kerim'in de tahrif edildiğini ve bunların Kur'an-ı Kerim'i bize tam aktarmadığını ne yapacaklardır? Söyleyeceklerdir. Tabi arkadaşlar iki tane burada nokta var. Birinci nokta belki bazı kardeşlerimiz bize derler ki çok kısa bazı örnekler vereceğiz. Vaktimizi de dolduruyoruz zaten. Ya hepsine bu şekilde kafir diyen insan zaten mümkün değildir yani böyle bir şey vakı olamaz diye. Size arkadaşlar bugün İran'da en çok okutulan ve Şia'nın içerisinde Bukhari mesabesinde olan kafî kitapları ve aynı zamanda bazı Şiiler arkadaşlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu kafî kitabı bizim kayıp olan imamımıza sorulmuştur. Ona demiştir ki eğer sadece bu kitap yazınsaydı Şialar için, imamiye için özellikle onlara yeterdi. Yani onların yanında bu bahsedeceğim kitaptan yapacağım nakilin ehemmiyeti budur. Yani hatta isteyen kardeşlerimiz ne yapabilirler? Herhangi bir tanıdıkları Şia veya İran'da okuyan bir talebeye sorabilirler. Yani kafinin, Şiilerin arasındaki kafi kitabının değeri nedir? Ki ben bizzat bundan iki yıl önce kendim İran'da okuyan bir talebeye sordum. Kendisinde Şia meyli de vardı zaten. Kafi öyle bir anlattı ki bana yani bizim nasıl bizim yanımızda İmam Bukhari'nin hadis kitabının derecesi neyse onların yanında da nedir? Onların yanında da kafi kitabı aynıdır. Bakın kafik kitabında arkadaşlar kitab-ül hüccede küreğini bize bir şey getiriyor. Bize bir nakil yapıyor arkadaşlar. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakın nasıl tefsir ediyorlar arkadaşlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَذَّابُ الْكُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ Allah diyor ki iman edip de küfre girenler, sana tekrar iman edip tekrar küfre gidenler sonra küfürde aşırıla aşırıya gidenler, küfürlerini artıranlar Allah bunları affetmeyecektir diyor. Bakın Şia bu ayeti kime hamlediyor arkadaşlar? Kitab e, Kafi'de Hujjat kitabında diyor ki bu peygamberin sahabesinden falan falan falan falan hakkında indi. İsimlerini vermiyor. Falan falan falan hakkında indi diyor. Önce diyor bunlar peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Ali'nin velayetini Bunlara sundu. Bunlar diyor bu noktada ne yaptılar? Bunlar bu noktada küfre girdiler diyor. Sonra diyor estağfurullah tekrarlıyorum. Peygamber diyor bunlara Ali sizin velinizdir dedi. Yani Ali halifedir dedi benden sonra. Kabul ettiler diyor iman ettiler. Bakın adamlar imanı neye yorumluyorlar? İman ettiler. Sonra diyor peygamberden sonra Ali'nin hilafetini inkar ettiler diyor. Tek kafir oldular diyor. Tekrar kafir oldular. Sonra diyor tekrardan başkasına biat ettikleri zaman yani Hz. Ebu Bekir'e ve Ömer'e biat ettikleri zaman diyor. O zaman da diyor küfürde ne yaptılar? Küfürlerini arttırdılar. İşte bunları Allah affetmeyecektir diyor. Bakın Kitabül ül Hüccede kafi kitabında Şia'nın bu ayeti kafirler hakkında var olan bu ayeti veya mürtetler hakkında gelen bu ayeti sahabeden kimin üzerine hamlettiklerine dikkat edin arkadaşlar. Ve kafi açıklayan esrafi kitabında o da diyor ki hani o isimlendirmediği fulan fulan fulan hakkında dediği kısım var ya Oray için diyor ki onlar Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dır diyor. Yani ayetin üzerlerine indiği sahabeleri Peygamber aleyhissalatü vesselam önce onlara Ali halifedir dedi. İman ettiler. Sonra Peygamberden sonra bunu inkar ettiler. Kafir oldular. Sonra tekrardan bunu kabul ettiler. Gene iman ettiler. Sonra tekrardan biat ederek kafir oldular. Ve başkalarına biat ederekten küfürlerini arttırdılar. Diye bahsetmiş olduğu o insanlar falan falan falan dediği insanlar Kafi'nin şareey şere ne diyor arkadaşlar o fulan fulan diyor işte onlar Ebu Bekir Ömer ve Osmanlı diyor bu şahinin içindeki isterseniz gidin sorun yerli de size söylüyorum İran bakışında Kitabül Hüce'de Kafi kitabında bize bu ayetin tefsirinde ne yapıyor bize bu ayetin tefsirinde şeyler bu noktayı naklediyorlar e şimdi belki kardeşlerden biri hemen böyle bir soru sorar ya tamamdır. Yani sen dedin ki sahabaya sövmenin çok uzun zamanlı düşünülmüş bir plan olduğunu ve bundan sonra Yahudilerin Abdullah İbni Sebe aracılığıyla zaten bu fikri şiaların içine soktular. Daha sonra ise Kur'an'ın tahrip olduğunu çünkü sahabe kafirdi Kur'an içerisindeki ayetleri tam yazmadılar. Diyecekler. Bu şekilde Müslümanların akıdetinde oynama yapacaklar. Müslümanları Kuran Kerim'de şeke şüpheye düşürecekler Dedin de mümkün değil böyle bir şey. Yani mümkün değil. Öyle değil mi? Şia dahi olsa, Sahabeyi tekbir eden insan dahi olsa, Kur'an'ın tahrif edildiğini yapmaz? Söylemez. Arkadaşlar kafi kitabından size yine örgü veriyorum. Bakın bu fikirde olan insanların nasıl Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini iddia etiklerini örnek vereceğim. Birinci örnek arkadaşlar diyorlar ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in üçte birinden fazlası 17 bin ayet olarak indi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ön bin ayet olarak indiriyorlar. diyorlar. Şimdi bugün bizim elimizdeki kitapta 6000 bin küsur ayet var. O zaman bu Kur'an üçte biri nedir arkadaşlar? Bu Kur'an'ın üçte biri yoktur. Yine kafi kitabından arkadaşlar diyor Kur'an-ı Kerim'in indirildiği şekliyle hiç kimse ezberleyememiştir. Sadece Ali ve Fatıma ezberlemiştir. Şimdi Kur'an bugün birçok insan elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. O zaman bu insanların yanında Kur'an-ı Kerim ne değildir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim tam değildir. Bu konuda zaten Kur'an-ı Kerim'in tahripiyle ilgili kısımda hadislere bakılabilir. Yani bir kâfi kitabını eline geçirip bunlara ne yapabilir? Bakabilir. Ve Allah'ı şahit tutarak ben diyorum ki bunların hepsine bizzat ben gözümle baktım. Şii, şii olup da beraber okuyan bizimle Azerbaycanlı öğrenciler bu kitabı özellikle temin ettik. Özellikle muvassak güvenilir İran baskısını ve nakillere tek tek baktık arkadaşlar. Hatta kardeşlerden biri ehl-i sünnetten olan bir kardeş... Ebu Şeyh Ebu Basir'in özellikle Türkiye'de, Türkçe'de tercüme edilen Şia'la ilgili kitabındaki bütün nakilleri tek tek kafiden bulup üzerine ne yaptı? Üzerine isimlendirip, talih yapıp bizim önümüze koydu. Hepimiz tek tek bunları ne yaptık? Bunları tek tek gördük. Ki ben de dahil olmak üzere önceden böyle bir şeye inanmıyordum. Yani Şii dahil olsa bir insanın Kur'an-ı Kerim'in tahrif edileceğini, Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu söyleyeceğine inanmıyordum. Birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Özellikle tevhidî çevrelerde en çok bilinen ayet, Misak ayeti Arap Suresi'nde hepimiz biliyoruz. "Leyte ahadallahu min bani Adem min zuhurihim zurriyatuhum eşhadehum ala enfusihim elestu bi rabbikum." Ayetini biliyoruz. Allah Hazreti Adem'in sırtından bizden ne yapmıştı? Söz almıştı. Misak ayeti dediğimiz "Bencil Rabbiniz değil miyim?" diye. Arap Suresi'ndeki ayet. Bakın şiirler bu ayeti nasıl okuyorlar arkadaşlar? Kafide yine aynı şekilde. Şiirler bu ayeti nasıl okuyorlar? "Rabbin" İnsanların sırtından söz almıştı diyoruz ya Hani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Onlar şu ziyadeyi getiriyorlar ve بِرَبِّكُمْ وَاَنَّ rasuli ve وَاَنَّ عَل۪يًّا اَمِرُ الْمُؤْمِن۪ينَ Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bugün elimizde var olan Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet görüyor musunuz? Yani Allah bizden söz aldı Allah, Allah bizim Rabbimizdir Muhammed onun elçisidir Aleyhissalatü vesselam Ve Ali radıyallahu anh Müminlerin emiridir Halisedir diye bu da, neyi bu da bize neyi gösterir arkadaşlar? Bu kavmin bugün elimizde var olan Kur'an-ı Kerim'e inanmadıklarını ve bu Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu. Ki zaten diyor Kur'an-ı Kerim'in, dedik ya, Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse indirildiği gibi ezberlememiştir. Yine şeyler ne diyorlar arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim 17.000 ayet olarak indi. 17.000 ayet olarak indi ama bu ayetler ne değildir maalesef? Bugün bizim elimizdeki Kur'an 6.000 küsür ayettir, öyle değil mi? Maalesef ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu insanlar bu kadar ayetin Kur'an-ı Kerim'den çıkarıldığına inanıyorlar. Yine mesela hepimizin en örnek verdiği ayetlerden biri. Hani Allah müşrikleri Kur'an-ı Kerim hakkında onları çağırıyor ya, gelin diyor. Eğer gücünüz yetiyorsa diyor, benim indirdiğim gibi, benim kuluma indirdiğim gibi bir tane ayet indirin. Veya bir tane sure indirin. Veya on tane ayet indirin diyor ya Allah-u Teala. Onları aciz bırakıyor. Ha siz Arapçayı biliyorsunuz. Eğer bu Kur'an iftiraysa, yani bu Kur'an'ı Muhammed kendi kafasından uyduruyorsa aleyhissalatü vesselam ''Hadi siz de bu Kur'an'ın benzeri ayetler getirin.'' diyor Allah subhanahu teala. Bu ayet biliyorsunuz yine meşhur olan ayetlerden. ''Ve yıkuntum fi raybin mimma nezzemme ala abdina fe'tu bisûratin min misli'' Başka bir ayete ''fe'tu bi aşri surat'' Başka bir ayete on tane ayet getirin diyor Allah subhanahu teala. Öyle değil mi? Bakın Şiiler bu ayeti kafi kitabında yine onların yanında en değerli olan kitapta nasıl okuyorlar arkadaşlar. Onların yanında en değerli olan kitapta şu şekilde okuyorlar. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fi 'aliyyin fa'tu bisuratin mimثله. Eylesiniz bizim Muhammed'e indirdiğimiz Ali hakkındaki ayetlerde şüpheleniz. Ali'ha bakın dikkat edin. Ali hakkındaki ayetlerde şüphedeyseniz o zaman ne getirin? O zaman bu Kur'an'ın misli o bir sure getirir. Bunun misli gibi bir sure getirin. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim gerçekten İslam'a zındıklar tarafından sokulmuş olan sahabenin, sahabeye sövme, sahaba hakkında konuşma uzun düşünceli olan bu plan arkasında Kur'an-ı Kerim'in tahrifi vardı. Ve gerçekten de arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün onların arasında en kaliteli olan kitap, onların arasında en menzileti yüce olan, en muteber olan kitapta dahi en meşhur olan iki ayeti örnek verdim. Ve gördünüz ki bu ayetleri kimin hakkında kullanıyorlar arkadaşlar? kuran icaz ayetlerini ve Kur'an-ı Kerim'in Tevhid hakkındaki misap ayetini bu adamlar Hz. Ali, bu ayetlerde aslında Hazreti Ali'nin isminin geçtiğini, Allah'ın bizden Ali'nin halife olduğuna dair söz aldığını ve aynı şekilde ayet-i kerimede Ali'nin ismini indirdiğine dair iddia ediyorlar. Ve eğer anladıysanız anlatmak istediğimi veya ben anlatabildimse arkadaşlar aşağı çıkmış oldu? O zaman gerçekten insanlar ne yaptılar? Sahabe ilk etapta söver insanlar daha sonra ne yaptılar? Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu iddia edilir. Çünkü bu sahabe onların yanında kafirdi. Onların hiçbir değeri yoktu. O zaman bunlar Kur'an-ı Kerim'e ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'de oynama yaptılar. Kur'an-ı Kerim'i yazan insanlar, toplayan insanlar kimlerdi? Sahabelerdi. Eğer öyleyse bunlar Hazreti Ali'nin hilafetini inkar etmek için Ali'yi anlatan ne yaptılar? Ayetleri Kur'an'dan çıkardılar. Hatta işlerinden bir zındık arkadaşlar. Üç tane sure yazıyor. Üç tane sure Hazreti Ali'nin velayeti hakkında. Üç sure inmiş baştan sona fakat sahabe bunları ne yapmıştır bunların görüşüne göre sahabe bunları çıkarmıştır diye benim anlatmak istediğim ve özellikle üzerine durmak istediğim nokta neydi arkadaşlar sahabeye sövmenin ümmete getirisi ve götürüsü veyahut da İslam düşmanlarının ve zındıkların İslam, İslam müslümanların arasına sokmuş oldukları sahabe hakkında konuşma sahabeye sövmenin sonucunun ne olduğunu ve buna da ne yaptım özellikle onların en güvenilir kitaplarına birkaç örnek verdim ki ta ki ne olsun bu konu Ta ki bu konu anlaşılsın. İnşallah sonraki derslerimizde de La ilahe illallah bozan unsurlara ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ve afiru davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.